Derman arardım derdime, derdim bana dermanmış. Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhanmış. Sağ o solum gözler idim, dost yüzünü görsem deyu. Ben taşrağı da arar idim, ol can içinde canimiş Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayrıdır ben gayriyem. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. salatu hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Kan de gelir yolun senin, yakande varır menzilin. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakayım. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Her mürşide dil verme, kim yolun sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Allah hemen bir söz durur, yokuş değildir düz durur. Alem kamu bir yüz durur, gören anı hayran imiş. İşit niyazinin sözün bir nesne örtmez, hak yüzün, haktan ayan bir nesne yol, gözsüzlere pinhan imiş.''